Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben deniz Ahmet Taş getiren İslamdan Hayata Ölçüler programında yeniden birlikteyiz. Muhterem Nurettin Yıldız hocamla sohbet ediyoruz. Hoş geldiniz hocam. Hoş buldum hocam. Nasılsınız? Afiyetlersiniz. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Allah afiyet versin. Ee, hocam. Bugün İslam'ı bilmek ve Müslümanca yaşamak arasındaki alakayı konuşalım diye düşünüyorum. Bilmek yaşamanın herhalde ön şartıdır. İslam'ı bilmek de İslam'ı yaşamanın ön şartı olmalıdır. Ne düşünüyorsunuz? Müslümanların İslam'ı yaşama... Nispetiyle bilgileri arasında Bir alaka e, kurulabilir mi? Bu alanda bir problem yaşıyor muyuz? Oradan başlayalım isterseniz Bismillahirrahmanirrahim Bir iki tespit yapalım isterseniz hocam Birincisi Allah'ın şu rızasını kazanarak e, Cennete giden ashab-ı kiramı evet. Alalım Bu insanlar hocam Bizim kadar bilen insanlar değillerdi. Evet. Müthiş bir gerçek bu hocam. Bilginin kaynağındaydılar ama o cepheden bu cepheye koştular. Evet. Ee, bir bölümü ashab-ı kiramın Bakara suresinin inmediği zamanlarda Rabbine kavuştu. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim'in hele ahkam konularını ihtiva eden ayetleri inmeden Musa Rabbine gitti. Bilgi ise söz konusu olan ashab-ı kiramın radıyallahu anhum Allah onlardan razı olmuştur, vasfını yakalayamamaları lazımdı. Evet. Bu bir. Bu yani irdelenecek bir nokta olarak bunu bir kenara dosyalayalım. İki, dinimiz ikra diye Başka. başlayan bir kitabı var. Fe'lem evet. ennehu la ilahe illallah bilesin. Ki, de la ilahe illallah diye başlayan bilgiyi öne çıkaran, evet. kelimi tevhidin önüne çıkaran bir yapısı var. Bir makul zemin var ki bilgisiz bir şey olması mümkün değil. Bu da bir ikinci hakikat. Evet. E, bunu da bir kenara koyalım. Bilenlerle bilmeyenler bir, hiçbir yani olur. bilgi mu? konusundaki ayetleri, hadisleri, hadisleri evet. alimlerin mürekkebinin şehitlerin kanıyla kıyas edilmesi en azından yani evet. bunlar. Bunu da bir dosya olarak kenara koyalım. Üçüncü olarak da bilginin etten, sütten, peynirden, ekmekten daha kolay ulaşılır, daha çok bulunabilir, Kütüphanelerin ev mobilyasından daha görkemli olabileceği bir zaman Adem Aleyhisselam'dan beri ilk defa görülüyor herhalde. Evet. Yani, bilgiye bu kadar kolay ulaşılabilen kalemdi, kalemdi kitaptı bilgi o da koca bir yük oldu kalem bilgi kalemin onda biri kadar bile olmayan bir düğmeye basıyorsun 10 saniye içinde 10 saniye içinde 160 bin sonuç verildi size diyor <gülüyor> evet doğru. beğenmedim diyorsun 360 bin sonuca çıkıyor oğlu din hayır şer ne varsa Bilgiye bu kadar kolay ulaşabildiği, bu kadar çok bilgiye ulaştığı bir dönemi olmamıştır insan evet. olduğundan. Görünen o ki bu elde edilen bilgi oranı artarak da devam edecek. Devam edecek evet. Yani 10 saniyede 160 bin sonuç oluyorsa herhalde 5 saniyede 300 bin sonuca doğru gidiliyor evet. şu anda. Bu 3 dosyayı bir kenara koyalım. Sahabe-i ikram Rablerinin rızasını kazandılar, bilgiye sahip değildiler. Evet. Bilgiyi dinimiz kelime-i tevhidin önüne koyuyor neredeyse. Özet olarak konuşuyoruz. Yani kelime-i tevhidi bilmek de bilgi. Bilgi zaten evet. onsuz ne oluyor? 3 evet. Bugün şu kitabımız Kur'an'ın bilin dediği şeyler avucumuzun içine girdi. Evet. Kütüphaneye değil. Avucumuzun içine girdi anahtarlık gibi kullanılıyor artık. O kadar Silah yakınız ki flaş disk yüzlerce kitap koyuyorsun, anahtarlığa takıyorsun orada kaybolmasın diye. Yani kaybolacak kadar küçük bir şey çünkü. Evet. Şimdi bu üç dosyanın arasında ben sizin sorunuzu çözüyorum. Evet. evet. Müslüman olarak bildik ne oldu? Bilmiyordu Çanakkale'ye şehadete gidenler ne zarar ettiler? Evet. Gibi bir dönem. Ya da şöyle bir şey mi hocam? Sahabenin de Hani bilgisi sınırlıydı ama yani o bilgi Müslümanca yaşamanın önünü açan bir bilgiydi. O kişiliği inşa etmeye imkan veren bir Oraya bilgiydi. Oraya geleceğim evet. inşallah. Şimdi biz ambarlarında tenekeler dolusu peynir olan bir adamla Bakkaldan 100 gram peynir alıp kahvaltısında onu yiyen adam arasındaki benzerliği yaşıyoruz. Evet ilginç. Yani ambarı açıyorsun binlerce teneke peyniri, tulum peynirinden, erzincan peynirinden, ezine evet, si peyniri. Peynir deposu ama kahvaltısında peynir yok. Evet. Ya da doktor yemeyeceksin dediği için peyniri yiyemiyor. Evet. Biri de bakkala gitmiş 100 gram peynir almış, ekmeğinin içine onu koymuş. ...dişliğe dişliye yiyor... Evet. ...sonra da o peynirin, peynirin tadını o alıyor... ...tadını alıyor... ...öbürü lafını yapıyor... <gülüyor> evet. ...peynirin bu tadını alıyor... Evet. ...şimdi biz... E, ...çok şeyi biliyoruz... ...sabah namazına kalkma konusunda bakıyoruz ki... E, ...saatimiz çalmıyor bir türlü sabah namazında... <gülüyor> Kalp saatimiz çalıyor. Yani yoksa, beden saatimiz çalıyor. Çalıyor bir sürü saatler <gülüyor> var. Çalıyor ama evet. Şehir gürültüsü başlıyor elazığ'da evet, <gülüyor> yani kalkmak evet. istersen. Şimdi burada e, bildiğimiz ne işe yarıyor? Bildikleri ne işe yaradı dediğimizde sahabenin önünde o evet. birinci dosyamızdaki örnekte bir çekirdek, nükleer çekirdek düzeyinde küçücük bir şey biliyorlardı. Neydi o? Allah için yaşayacaksın. Gerisi evet, yok. Evet, evet, Biz ise bu yaşamanın ayrıntılarını bilebiliyoruz. Vakit evet. bulamıyoruz uygulamaya. Bulanlarımız müstesna tabi yani. Evet. Herkes böyle diye bir şey yok. Genel pencereden bakıp caddede gördüğümüzü biz konuşalım. Eee ashab-ı kiramın farkı Allah onlardan razı olsun ve veya bizim onlardan farkımız onlar gram gram bulabiliyorlardı ama o gramı ...iliklerine kadar... ...içlerini alıyorlardı... ...peyniri evet. yiyordu, o peynir kemik oluyordu... ...kan oluyordu, gıda oluyordu onda... Evet. ...tortusu olmuyordu peynirin... Evet. ...yani... Evet. ...tortu yapacak kadar değil, özümsüyor... ...bağırsaklardan çöp gitmiyor... ...neden? Evet. Tamamını, özümsüyor. Tamamını özümsüyor... ...süper gıda alıyor... Evet. ...çok kaliteli gıda alıyor... ...hep o hücre olarak... ...vücudunda kalıyordu... Evet. ...biz... Ana gıda yerine mışlı maşlı e, öyleymiş böyleymiş diye sıradanlaştırdığımız adeta bilgileri alınca Özümsediğimizden fazla tortusu çıkıyor bilgilerimizin O gidiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i dinliyordu Kalk deyince kalkıyordu, otur deyince oturuyordu Tek bir kelime öğreniyordu Biz düşünebiliyor musunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i dinliyoruz hadis şerif mesela... ...Riyaz-ı dinliyoruz diyelim... ...filancaya göre bunun yorumu nedir... ...diyoruz... Evet. ...işte bilgide birinci... E, ...skortamızın attığı yer burası... ...hiç Resulullah'ın sözü... ...kime göre anlaşılır bir söz müdür... ...yani kime göre bunu yorumlayacağız... Evet. ...dediyse dedi... ...bu zamana göre, o zamana göre... ...irdelemeye başlayınca... ...elimizdeki peyniri küflendirdik... ...biz bu sefer... ...küflü peynir de gıda olmadı bize bile... Evet. ...gibi... ...teşbih için söylüyorum tabi... ...haşa hadis-i şeriflere... ...izaf edilecek bir söz değil bu... ...burada bizim nesil olarak... ...çok şey bilip... ...az iş yapan nesiliz... ...ashab-ı kiram... ...az şey bilip çok şey yapan nesildi... ...fark o zaman... ...farka temas etmek lazım... Yani, et ...ashab-ı kiramın... ...bilgiye yaklaşma... E, ...mantığıyla... Bizim bilgiyle alakamız arasındaki fark Evet Şimdi biz e, Kültür Diploma Geçim kaynağı Maaşımızın altyapısı diye bir ilim öğreniyoruz Evet Ashab-ı kiram ise Cennete girmek için ilim öğreniyorlardı Çok fark hocam Çok fark bu yani çıldırtacak düzeyde bir fark bu ashabi kiramla evet. aramızdaki mesafeyi. Şöyle bir gerçek noktaya temas etmemiz lazım. Yani bundan sonra işte imam hatipler kaldırılsın, Kur'an kursları kaldırılsın, herkes cennete girecek kadar ilim öğrensin. Bunu kastetmiyoruz. Evet. Bir kere Rabbimiz bizi bu atmosferde imtihan etmeyi murad etti. Ashabi kiram o zeminde evet. murad etti. ...bizi bu zeminde muradet ...yani sahabe-i kiram... ...biz cenneti bu, bu dünya bu, şartlarında ...böyle kazanacak. bulmak zorundayız... ...yani gene evet. diplomalı gideceğiz biz... Evet. ...çaremiz yok buna... Evet. ...çünkü diplomasız vesairesiz yok bu ilim... ...imkanı yok... ...yani deyim yerinde ise... ...la teşbih temsil... ...hani 50 sene önce tarlalara... ...bir kazığı sokuyordun... ...elma ağacı olarak çıkıyordu... Evet. ...toprak doyuruyordu... ...şimdi toprak bitti... ...yirmi çeşit gübre ilaç vermezsen... ...sana hiçbir şeyden geri bir şey vermiyor... Evet. ...bunun gibi ashab-ı ...bir çubuğu e, sokup... ...meyve alan bir bahçıvan durumundaydılar... ...bir cümleden cennete girebiliyorlardı... ...şimdi ise biz... ...maalesef... ...gübreleme yapmak, sulama yapmak, ilaçlama yapmak... ...durumunda olan... ...çiftçi gibiyiz adeta... ...yani bizim şartlarımız bu... Evet. ...şartlarımızı reddetme hakkımız yok... Yani ben bu bir şöyle bir şey de. hocam yani bilme açısından bilmenin e, zenginliği büyüklüğü açısından bir kıyas yapıyoruz. Orada sahabe ile onun e, bilgi az bilgiye rağmen cennete yürüme şeyiyle bugün çok bilen Müslümanın e, farkına temas ediyoruz. Bir de bilmeyen var. Değil mi? bilginin yani, hala ulaşmadığı, ulaşmadığı kalabalıktan Müslüman, dolayı ulaşmadığı. Müslüman ama yani yeterince yani ben Müslümanım diyor sorduğunuzda ama e, bilgi belki sahabe kadar da yok. Bildiğini yani. de söylüyor üstelik. Evet. Çok şey bildiği de söylüyor. Bir de, de o söylüyor. var yani bunların hepsi bence yani üzerinde durulması gereken evet. problemler tabii, tabii, yani. Tabii tabii. Evet. Şimdi burada e, biz ne bilmemiz gerektiği konusunda da sıkıntımız var. Evet. Mesela ashab-ı kiramın bildiği şeylere bakıyoruz. Mesela ashab-ı kiram allah Teala'nın zatî sıfatları, sübûdî sıfatları diye hiçbiri duymamıştır böyle bir kelime. Çok önemli mesela. Hiç duymamıştır. Evet, evet. Biz ise Allah demeyi öğrenir öğrenmez çocuğumuza zatî sıfatlar, sübûdî sıfatlar diye öğretiyoruz. Öğretme evet. mecburiyeti istediyor. Neden? Biz e, çevre kirliliğinden dolayı maske ile dolaşan, ...insan durumundayız... ...hani kış günü eskiden İstanbul'da olurdu ya... Evet, yani, evet. Biz ...kışın çıkın... ...her yerde rastlanır var. yani... Var. ...hala Anadolu'da belli şehirlerde Japonlar var... ...Japonlar daha çok o maskeliği ya, dolaşıyorlar... Şimdi ...biz e, büyük bir felsefe... E, ...bombardımanın altına girmiş... ...Abbasilerden sonra İslam toplumu... ...Allah vardır... ...cennet vardır demek yetmediği için... ...insanlara, ulema... E, ...tutmuşlar... ...Allah Teala'nın zati sıfatları, sübuti sıfatları... ...diye bir tasnif yapıp Kur'an'ın anlattığı Allah'ı insanlara yeni bir e, ders paketi içerisinde anlatma mecburiyetinde kalmış evet. ulama Allah inancını bir tür tahkim gibi gibi evet. ama buna mecbursunuz evet. çünkü sorular sorulmuş bir tür, istifamlar bir tür çöplüğe dönüşmüş evet. bilgi kütüphaneleri yani evet. her şey girince. Beğendiğin seç değil Şunu yiyebilirsin şunu yiyebilirsin Demek zorunda kalınmış Bu sebeple insanlar Ne kadar Bilmeleri gerektiğine de kendileri Karar vermeye başlamışlar Mesela İslam var Allah var Elhamdülillah bu ilim yeter bize Bu kadar düşünmüş evet. ee, Bu bir nebze Öz tenkit mi Diyeceğiz buna bilemiyorum ee, Allah'ın Şeriatını dinini anlatma yükümlülüğüyle seçtiği kulları alimler, e, hoca efendiler, cami görevlileri, muallimler, Kur'an kursu müderrisleri, şöyle bilhassa son 100 senedir, gelişen teknolojinin ve toplumun ifsad olduğu noktaların idrakinde olamamışlar. Evet. Bilgisayar gelmiş ...çocuk oyuncağı haline gelmiş. Okullar artık kitabı kaldırmış... ...onun yerine... E, ...bilgisayarı talebeye... ...yarın bilgisayarını getir, kitabını getir demiyor. Ödevler bilgisayardan yapılmaya başlanmış. Bu zeminde... ...din anlatan birisi... 400 sene önce yazılmış... ...bir kitabın o zamanki el yazısı üzerinden... ...din öğretiyor. Evet. Kitabın muhtevası kalsın. Ama... Bunu bilgisayar mantığına çevirelim düşünmüyor. Dolayısıyla her şey yudumlanacak şekilde lokmalanmış olarak nesle veriliyor. Dine gelince koca bir somun olarak veriliyor bunu ısıracaksın deniyor. Evet. Bu da ne oluyor? Aldığı bilgiyi bağırsağının hazmedemeyeceği midenin eritemeyeceği şekilde yudumluyor gençler. Evet çok önemli. Bu kuru bir iman. Kuru bir Müslümanlık. Çok şeyi bilen, bildiğinden bir şey anlamayan. Mesela Kur'an-ı Kerim okuyor, hafız. Emsile bina okumuş. Vallahu Azizun, züntikam. Allah azizdir. Yani her şeyde en üstündür ve intikam sahibidir. Ayetini Bin defa okumuştur hafızlık yapana kadar. binden fazla okumuştur. Evet. Teravide de okuyordur. Evet. Ama bunu özümsememiş. Yani filanca güçle nasıl uğraşılacak ki? Uğraşılamaz diyor. Evet. Hani Allah azizdi, züntikamdı. Evet. Diyemiyorsun. Senin okuduğun yani ok Kur'an bununla dolu, bu hükümlerle dolu diyemiyorsunuz. Evet. Neden e, diyemiyorsunuz? Yafızda kalmış. Çünkü koca abi somun ağzına konmuş bunun. O da onu zorla midesine atmış, boğulmamış o kadar. Mide bunu azmedemiyor. Evriyor, evet. çeviriyor, uykusuz bırakıyor sadece. Yani bu asabı ı kiramla farkımız Evet e, Burada e, evirip çevirip kabahati Hoca efendilere yüklemek için söylemiyorum bunu Ama bir strateji tespitinde <gülüyor> Biz dinimizi Bilgisayar oyuncağı haline getirecek halimiz yok Kur'an'ımızı ve ilimlerimizi Ama sunum tarzı olarak Afrika'daki tahtaya yazıp Elif öğretenler düzeyinde kalmak Zorunda da değiliz ki evet. Mübarek olan Kur'an'dır Yani burada Din eğitimi veren kişilerin İslam veren, öğretenler İslam Eğitim öğreten, deyince hep imam hatiplere İslam'ı öğreten kişilerin Ve müesseselerin e, Hayata Yansıyacak biçimde bir e, İslam öğretimi yapmaları Onu e, bir evet. Halktan örnek verelim isterseniz evet. hocam Şimdi dikkat buyurunuz Ramazan-ı Şerif'in birinci Günü oruç ahkamı başlar İlmi koyar imamlar önüne 25. günü hala orucu bozan şeyleri anlatıyor. Evet. Yani, e, yani <gülüyor> ilk günde bitecek o. Bir arkadaş bana dedi ki ilk gün niye bitsin hocam Ramazan'dan 20 gün önce. Biz he, Ramazana, da, he, Ramazan'a hazırlanmak. Açısından. Bir arkadaş dedi ki otobanda dedi e, ciddi dedi bir arıza yaptı aracım adım adım gidiyorum. Baktım dedi bir trafik denetleme merkezi var. Yanlarına sokuldum. Bana yardım eder misiniz dedim. Ee, amirleri demiş ki kardeşim demiş kaza amaza yapmadığına göre ne işin var burada senin demiş çek git demiş yardım çağır demiş sen derken tartışmış onunla hoşuma giden şöyle bir olay olmuş kardeşim demiş. Benim cesedimin mi gelmesi lazım bana yardım etmeniz için demiş. Evet. Ya. Biraz sonra cesedim gelecek o zaman mı yardım o edeceksin mı demiş. ya Lütfen demiş şu telefonunuzda arayın bana acil bir durum gelsin demiş. Amir etkilenmiş bundan özür dilemiş. Ya biz de böyle anlıyoruz kanunları falan demiş. <gülüyor> Şimdi hocam bu örnekten evet, yöre çıkıyorum. Evet. Ramazan-ı Şerif'te Müslüman'ın hedefi nedir? Mükemmel bir oruç tutmak. Tabii. Ramazan'a karşı kusursuz bir Müslüman olmak. Ramazanın birinde başlıyorsun ilk gününü zaten adam öğrenmemiş olarak geçiriyor. Senin evet. programın bir şey öğretecekse eğer. Eğer Ramazan orucu, itikaf, teravih, Ramazanda Kur'an okumak gibi şu Ramazana mahsus bildiğimiz şeyler. 15 gün öncesinden hazırlanacak, hazır mıyız arkadaşlar eksiği olan var mı diye kafileye Önceden hazırlık yaptırıldığı gibi hazırlanmalı. Aynen, aynen. Evet. Bu yani burada ben Ramazan anlatmıyorum şimdi. Tabi, tabi. Yani tarz olarak anlatma hatamız olduğu için Ramazan'da Hoca Efendi'ye Müftülük anlattığın şeyleri getir diyor. Koca bir dosya getir. Hakikaten Ömer Nasuh İbn Efendi ilm Özetlemiş adam Allah razı olsun. Ama Ramazan'ın 25'i olmuş bu hala Kadir gecesini arama ile ilgili hadisleri okutuyor. Evet. Ya zaten araştırma dönemi bitti bunun yani. 3 tur atıldıktan sonra yarışa ısındırılan bir yarışçı gibi oluyor bu. Evet. Millet üç tur atmış bu arada. Ramazanda böyle. Mesela hac konusunda hangi konuda alırsak alalım biz hala e, işin ciddiyetinde miyiz değil miyiz sorusunu soruyoruz. Mesela Diyanet e, hac işin ciddiyetini idrak Veyahut da... Nasıl olacak? Ciddiyetini... Yani sahabe gibi bir iş ciddiyetini bu <gülüyor> idrak... Söz, bu sözü o zaman biraz geri alayım hocam. Ciddiyet kelimesi bu işle ilgilileri itham eder gibi oldu. Yani yok yok yani hepimiz gibi. için. Yani benim için de yani. işin ciddiyetini idrak, ferd olarak her Müslümanın bilgisinin amele dönmesi. Yani ahiret için... ...anlamlı hale gelmesi noktasında... ...işin ciddiyetini yani, idrak... ...en azından bunu anlamamız evet. olsun... Da. ...bir örnek daha müsaadenizle verin... ...geçenlerde e, birkaç kişi hocam dediler... ...hacca gideceğiz bir helallaşalım filan. ...o arada birinin elinde poşet var gelmiş... ...bu ne dedim poşetin senin... ...dedi hocam... E, ...diyanette e, bize verdiler dedi... Hı hı. ...hazırlık yapın diye... ...bir onları dedim... Evet. ...sagıncalığı bir şey yoksa... ...yok hocam dedi kitap hepsi dedi... ...baya kitaplar vermişler... ...baktım çok güzel... Yani. Evet, evet. Ama hocam ona bir şey demedim İnşallah e, Diyanet'ten e, Görüştüğümüz ileri gelenlere Diyeceğim bunu Ya kardeşim 23 yaşında bu adam Bu bana gelen Hı -hı. E, Ona kitaplar vermişsin Adamın iş yerinde Evinde arabasında 5-6 tane bilgisayar var evet. Niye bu adama bir cd vermiyorsun Tavaf nasıl yapılır Yani evet. kitaptan okuyacak vatandaş mı var Bu ülkede ya Evet yani hocam İTÜ'den ki Türkiye'nin en popüler üniversitelerinden biri... ...bir dördüncü sınıf öğrencisi geldi. Muhabbet ederken ona ne kadar okuyorsun diye sordum. Evet. Çok okurum falan gibi cümleler kullandı. Masamda kitaplar vardı. O gün bir mesele bakıyordum. Herhalde o kitapların toplamı 5000 sayfa civarında var böyle büyük büyük hacimde. Dedim ki bu sene bu kadar kitap okumuş musundur... E, dördüncü sınır talebesi olarak hmm. Hocam dedi biz teknik konularla uğraşıyoruz dedi. Bu kadar kitap olmaz bizde dedi O zaman kusura bakma dedim Yani sizin e, Üniversitenizde e, <gülüyor> Böyle teknik olmayan Konularda okunuyor mu Hocam dedi ben dedi İstanbul Üniversitesinde e, okuyan Arkadaşı biliyorum dedi Onun dedi doktoradaki kitapları bu kadar değildi Dedi Doktora ee, hazırladı. Evet. Yani bunu onları tenkit için demiyorum. Hayır gerekmiyordur okumuyordur. Ama kitabın bu kadar halktan uzaklaştığı bir ortamda hacca hazırladığın Müslüman'a flash disk versen. Evet. CD'yi ver. Yani tavafın izlenişini görsün. Maket ver. Doğru. Yani dua kitabı ver bir de flash evet. kitabı olmaz herhalde. Bir de dua kitabı. Hacca anlatan İlmihal kitabını okuyacak olsa senden briefing almazdı zaten o evet. diye düşünüyor evet. Yani burada başta siz altın uluğun çıkaranları olarak evet. sonra biz insanlara konuşuyoruz. Hoca efendiler, müftü evet. efendiler Allah rızası için irşad etmeye çalışanlar insanların hangi dili anladıklarını anlamak zorundayız hocam. Bilgisayar dünyasında... Tabii, tabii. ...biz insanlara... ...hala İmam Gazan'ın İhya Ülümüddin'in... ...koca kalın kitabını oku diyemeyiz. İhya Ülümüddin'i özetleyeceğiz. Belki de şema yapacağız... ...İhya Ülümüddin'i. Böyle bir şehir kroküsü gibi yapacağız. Dinlerin... ...dinin ilimlerinin ihyası diye bir... ...şablon. 5 sene uğraşsın... ...hoca efendilerden 5 kişi. 5 senede İhya Ülümüddin'i şema yapsınlar. Hı -hı. Evet. Ee, mesela ahlak... ...butonuna basıyorsun... <gülüyor> Seni ahlakla bağlantılı yere götürüyor Ucundan da cennete götürüyor Ya hocam <gülüyor> bitti evet. Hocam e, Çocuklarımızın Bilmiyorum e, akademisyenler araştırıyor mudur bunu Yani o Elinde kumandayla trafik kazası Yaparak sürdürdüğü Oyuncak arabaları e, Bilgisayar önünde Günde kaç saat çocuklar Elektronik savaş yapıyorlar bilgisayarda Yani en az bir saat benim e, çocuğumun göz sorunu vardı da Doktora rica ettim Buna yasakla bunu dedim ya dedi iki saat oynasın hakkı dedi Yani göz doktoru iki saat izin veriyor çocuğa evet, evet. Böyle bir çocuğa Hocam kalın kalın kitapla bir şey Öğretemiyoruz biz Tabii ki. Dolayısıyla bilgimiz Neden <gülüyor> peynir deposundaki Peynirler gibi kalıyor da Bir dilim peynir gibi Midemize midemizden kanımıza karışmıyor Sorarken birinci Yanlışımız bu bilgiyi bize ulaştıran alimlerimiz Allah onlardan razı olsun Hoca Efendiler veya bir vakıfta Çocukların başında Etüt görevi yapan abi, Ki evet. en büyük muallim o şu anda evet, Çünkü öyle, ana e, hamuru Uyuruyor orada aslında evet. Yani duyduğu menkibeleri Anlatmıyor. Çok e, cazip bir örnek Daha vereceğim hocam İmam Rabbani Ahmet Faruk Eserhan diye, Rahmetullahi Aleyh Sadece tasavvufun değil Ebu Hasan el-Nedvi'nin tespiti olarak söylüyorum. Tecdit yapan, dinde hareketlenme yapan şahsiyetler arasında muhteşem biri. Evet. Muhteşem biri. Müceddidi Elfisani. Yani, yani ikinci... tecdit kadrosunda. Evet, evet, evet. Ama sadece tasavvuf babında değil. Şeriat mefhumunu öne çıkaran muhteşem bir şahsiyet. Evet. Rahmetullahi aleyh. Hocam. Altınoluk. Hediye kitap olarak verdi ee, İmam Rabbani'nin mektubatında Şeriat ve tasavvuf diye Şeriat ve tasavvuf evet, evet, evet. Şimdi, şimdi hatırladım <gülüyor> hocam ee, Şimdi Burada önemli bir e, husus var İmam Rabbani Neden e, Zoraki anlaşılan biri olsun ki hocam İmam Tabii. Rabbani evet. ağır biri Tabii. Çünkü felsefeyle savaşmış evet. Büyük bir felsefeyle savaşmış Elbette uslubu ağır Olacak. Evet. Çocuklar için imamı Rabbani oluşturmak zorundayız. Evet. Fikir olarak çocuk durumunda olan nesil içinde imamı Rabbani oluşturmak zorundayız. Çok önemli. Yani çok önemli. Çocuk kişiler değil. Bütün klasikleri çocuklara göre indirgemişler hocam yani. Yani biraz komik olsun diye söylüyorum. ...resimli İmam Rabbani mektubatı da olabilir... ...evet, evet... ...yani eğer, eğer bir şey arayacaksa... ...yapılabiliyorsa, becerebiliyorsa... ...resimde bileceğim. kastım yani çocuk evet, filmi evet. değil herhalde... ...misal olsun, evet. krakül olsun... Ya ...ne verilebilirse yani... ...İmam Rabbani'den çocuk için... ...değil mi? Evet... ...eğer İmam Rabbani... ...bir değerse bizim için... ...bu değeri yani filan dağda altın varmış... ...diye oradan bir kamyon toprak alıp... ...birisine hediye götüremezsin... Evet. Bunun içindeki altını seç, senin olsun mu diyeceksin kadıncağınıza. Bilezik al, bir bilezik al, bir daha altın da senin olsun. Evet. Şimdi İmam Rabbani koca bir dağ gibi. Hocam Yaşar Kandemir Hoca biliyorsunuz çocuklar için mesela hadis-i şerifler derledi. Evet. Yani o da mesela buna benzer bir şey Kaç yandı. dile tercüme evet. edildi değil, değil mi o? hocam? Evet. Yani e, zannederim Onları hikayeleştirerek vesaire. Zannederim çocuklarımız o, o Yaşar hocamızın Kandemir Hoca Efendi'nin e, kitabındaki hikayeyi hadisten daha çok hatırlarında tuttu Muhakkak tabii evet. Hoca efendi büyük bir çığır açtı. Evet, Allah razı Allah olsun. olsun. O kitabı da defalarca basıldı. basıldı. Yani basıldı. Onu vakfetti zaten. Yani e, basılıp evet. dağıtılmasını istiyor. Hocam bence Buhari'den değerli bir çocuk için o kitap. Evet. Sahi Buhari'den değerli. Buhari... Çünkü Buhari'ye giremez çocuk yani. Girse kaybolacak, kaybolacak zaten. Kaybolacak zaten. Belki de bir sapık çıkacak. Girilemez zaten hocam. O yani çocuğun oraya girmesi de son derece zor. Fikir yani. olarak çocuk olanlar giriyor bu de o da kaybolup gidiyor. Fikir <gülüyor> Kay olarak O var gidiyor. Yani. Kaybolup gidiyor. Fikir olarak çocuk olanlar dediniz. Olanlarımız da. derken yani biz kendimizi evet, bölmüyoruz. Evet, evet. e, bu sebeple hocam dini anlatma e, mesuliyetini kendisinde uhdesinde hissedenler dini anlatıyorlar. Allah razı olsun ama ala kadr akullerim diyor hadis. Evet. Akıllarına mı hitap ediyorsun evet. yoksa sen kendi düzeyine mi? Ne kadarını mi hitap alabilecekler? Ediyorsun? Değil mi? Akılları evet. Örnek daha müsaadenizle zikredeyim. Yani bir imam efendi. Evet. Cami cemaatinin profilini çıkarmalıdır. Evet, çok önemli. Kaç lise mezunu? Kaç üniversite mezunu? Kaç emekli? Bayanlar varsa kaç bayan? Bir anketle bunu çıkarır hocam. Doğru. Şöyle olabilir. Mesela otogardaki bir camide bu anket yapılamaz. Evet. Sabit bir cemaat yok. Tabii. O zaman onu bir yuvarlak rakam buluruz. Ama üç aşağı beş yukarı mesela Ankara. Mahalle Ankara, camilerinde. Ankara'da bir bakanlığın kenarındaki bir caminin cemaatinin düzeyi belli. Üst bürokratlar evet. kılıyor burada namaza. Evet. Şimdi bir cami imamı bu profili çıkardıktan sonra benim cemaatimin düzeyi şudur diye tespit evet, edip. Evet. ...okuduğu hutbede... ...yaptığı konuşmada... ...o cemaat düzeyinin üstünde... ...bir kelime... ...sözlüğe bakmaya muhtaç bir kelime kullanıyorsa... ...bu hoca efendi vazifesini yapmıyor hocam... ...hiç kusura bakmaz... ...hocam Altınoluk de malum... ...orada işte cumaları... ...hemen yakınında bir cami var... ...oraya gidiyoruz... ...genelde... 20 ...büyük bir cami... cami ...25-35 yaş arasında... ...ve o bölgede çalışanlar geliyor... Şefler, mühendisler. Yani işçi de var. yani. Yoğunluğu işçi ama. Ya, i̇şçi, cümle yani, cümle yoğunluğu işçi. Şöyle bakıyorum, vaaz ediliyor mesela. Diyorum ki bu vaaz, bu cemaatin hiçbirine inmiyor. inmiyor yani. Ama büyük laflar konuşuyorlar. Yani konuşuluyor tabii. Çok Ayetler, hadis Ama inmiyor bu insanlara diyorsun. Niye? Birçok ıstılağı tanımıyor insanlarımız. Hocam, yani sahabi kelimesini mesela bilmiyor insanlar. Sahabi Sünnet dediğinizde belki de çocuğun sünneti ameliyatı anlıyor. A, ameliyatı anlıyor. Yani onun çok haklısınız yani e, o konuda. İmam Efendi yorulmalı. Evet. Bir hafta Cuma günü kapıda yapacağı bir anketle sabit olur. Aksi takdirde yazık İmam Efendi'nin enerjisine hocam. Bir de kıyamet günü anlattım dediği şeyi e, sen başka bir dilden anlatmışsın. Evet. İnsanlar sözlüğe bakıp senin konuşmanı anlayacak olsa kendisi gider zaten bir kitaptan okurdu. Yani evet. bir kitaptan okuyacağı şekilde. Bu çok önemli bir. İkincisi hocam. Hocam ikincisine geçmeden kısa bir ara verelim. Belki, belki, <gülüyor> Bu Bir de şimdi genelde bilme ve hazmetme onu hayatımıza taşıma konusunda bir de bilmeme durumu. Hem İslam aidiyeti olan ama bilmeyen yanlış bilen onlar üzerinde de duralım Hiç diye yok. düşünüyorum. Değerli dinleyiciler kısa bir aradan sonra birlikte Yeniden birlikteyiz değerli dinleyiciler. İslam'dan hayata ölçüler. Bendeniz Ahmet Taş getiren muhterem Nurettin Yıldız hocamla bilme konusunu e, konuşuyoruz. Evet şimdi bu ikinci bölümde hocam siz ikiye iki diye başlayacaktınız bir konuya. Ondan sonra da ya bilmeme az bilme dolayısıyla... Hani e, bilme hayata taşınan bir şey e, olacağı için acaba bilmemekle hayatımıza başka neler taşınıyor? Başka bildiklerimizle taşınanlar, İslam'a yönelik yanlış bilgilerle taşınanlar. O da önemli sanıyorum. Yani özellikle bu zamanda mesela medyanın e, İslam bilgilendirmeleri var. Hakim sistemlerin Kendine göre İslam bilgilendirmeleri var, İslam tarifleri var. Yani oralardan nasıl bir problem geliyor Müslüman'ın önüne yaşama problemimiz olarak? Hocam bir defa herhalde bir ayrım yapacağız. Yani teknolojiyi, bilgi kaynaklarını, modern imkanları kullanmakla bu ümmeti Muhammed'in geçmişinin Büyüklerini Birikimini yok sayma arasında Bir fark koymalıyız Yani biz bilgisayar kullanalım evet. Ama bilgisayar kullanıyoruz da İmam Maturidi'yi imha edemeyiz Tabii ki yani İmam Gazali'siz bilgisayar istemeyiz biz Tabii ki. Biz İmam Gazali'yi Atalım diyemeyiz İmam Gazali'nin ihyasını bilgisayara Hazmettirelim Gazali kolaylaşsın bize gelirken Diye düşünürüz Evet Burada temel bir sorun olarak insanlar modernizasyon gördükçe geçmiştekileri olmasa da olur gibi evet. görmeye başlıyorlar ki bu yanlış. Evet. Yoksa e, biz elhamdülillah teknoloji düşmanı olamayız. Burada hocam bilmemek e, nedir diye bir çizgi çizeceğiz. Evet. E, bir zarurat diniye var. Yani din adına zorunlu bilgilerdir. Yani olmazsa olmaz. Onlar olmazsa sen bir şey bilmiyorsun demek. Evet, evet. Yoksa bir kütüphanenin tamamını bir Müslümandan bilme mecburiyeti arayamayız biz. Evet. Branşlaşmaya gidilmiş bir dünyada. Ama ben şöyle düşünüyorum. Bir Müslüman ülkede bile, mesela Türkiye'de bile, o zaruratı diniyeyi bile bilmeyen insanların sayısı az değildir hocam. Ne yazık ki diyelim hocam. E, ne, yazık ki. ne yazık ki. Tabii, ki, Tabii ne yazık ki ne yazık ki. Az değildir. Onun için... Yani mesela İslam'la ilgili sadece bir aidiyet duygusu var. Ben Müslümanım. Müslüman bir ailede doğdum. Babam namaz kılardı. Babam namaz kılardı. Ya da dedem hacca gitmişti. Annem de başörtülüdür falan. Böyle bir bilgi. Ama onun dışında bir bilgi yok. Onun hayatına İslam nasıl girecek? Bir de yani İslam'a gelinceye kadar çok şey giriyor. Ha biz hazır, evet. bir boş bir kalıp kullanamıyoruz. Evet. Ayran içilmiş bir bardağa. Ee, ...vişne kompostosu koyacağız biz... ne onu yıkamak evet, gerekiyor... Ay evet, ...ayranlı evet. bardağı yıkamak gerekiyor... Evet. evet. ...yani maalesef... E, ...ve işin daha berbatı... ...yani e, çok böyle... ...orijinal bir örnek midir bilmiyorum ama... ...yakın yıllara kadar... ...işte okulların ifsad ettiği... ...çocukları... E, ...hoca efendiler toparlamak zorunda kalıyorlardı... ...yani evet. okullarda çocuklar... ...ateizme hazırlık olacak... E, ...İslam'dan uzaklaştıracak... ...bilgilerle kirleniyordu... ...ya da doluyordu kafaları çocukların... Tabii, tabiat bilgisini yok bilmem biyolojiyi... Yani, ...veysa ona, ona göre, göre öğretiyorlardı... Evet. ...şimdi... ...yani ben mi yanlış anlıyorum... ...herhalde hiç okulların kirletmesine gerek kalmadı... 3-5 yaşından itibaren çocuklar... ...kendileri zaten buna ulaşıyor... ...bilgi evet. ayağa düştü çünkü... Evet. ...yani çok bilen bir nesil geliyor... Çöplük gibi kafası var Çok şeyi biliyor cinsellikten Masal dünyasından Ahireti irdeleyen hesaplar Kitaplar çok basit Hocam 10 yaşında e, Çocuk yakın bir zamanda Ya bana dedi ki e, Babam ısrarla biz Ebu Hanife mezhebindeniz diyor Hani biz Muhammed peygamberin Ümmetindendik diye sordu ha, dedim, İkisini de bilmiyor çocuk. Yavrum dedim ümmetindeniz diyordu Ümmet başka mezhep başka Yok ya babam Ebu Hanife'nin olmadığını kabul etmiyor diyor. Evet. Hocam 10 yaşında bu çocuk. Evet. Ya onun dünyasına iki bilgi girmiş, ikisi de yanlış girmiş. İkisi de yanlış girmiş, eksik girmiş. Baba becerip şey yapamıyor, güya Hanife'yi müdafaa edecek. Evet. Çocuğu Ebu Hanife'nin aksi istikamete sevk etmiş. Evet. Çünkü yani ağır bir tenekenin altında ezileceği gibi çocuğun, Ağır bir Ebu Hanife anlayışının altında da ezilebilir çocuk. Eziliyor evet. nitekim. Evet. İnsanlar da eziliyor. Yani burada zarurat dediğini ye dediğimiz. Evet. Din adına acil bilgi. Yani 112 nolu bilgiler bunlar diyelim. Acil ambulans <gülüyor> evet. bilgileri. Evet. Evet. Bunlar imam efendilerin her sene cemaatine 5 defa 10 defa tekrar etmesi gereken bilgiler. Evlerde tazelenmesi gereken bilgiler. Evet. Deyim yerinde ise... Bir İslam ilmihalinin Herhangi bir ilmihalinin 10 sayfalık özetidir evet. Hocam Bir, bir, bir geniş program var. yapalım hocam Onunla ilgili inşallah Şöyle <gülüyor> yapalım hocam isterseniz bir ilmihali buraya alalım evet. İndeksini okuyalım Yahut evet, da evet, Filistini evet. okuyalım Bunlar ama iki türlü Bir bir ilmihal 500 sayfadır ortalama evet, evet. Bu 10 sayfaya Özetlendiği zaman ilmihal Zarurati diniye budur hocam evet. İlmihal kültürü bizim ecdadımızda var. Türkiye kültüründe var. Arap dünyasında tabii, tabii. çok yaygın değil evet, evet. Kim bunu keşfettiyse Allah ondan <gülüyor> razı olsun. Evet müthiş yani, değil Hocam bu bu sevdanın Özentisi bu Aynen, işte. Yani doğru. koca fıkıh kitabı yerine her şeyin bulunduğu Acil evlerde bir dolap olur ya. Evet. içinde pansuman için öte beri bu eczadolabı. eza dolabı demektir. Aynen. Evet. Ecza dolabı Bunu keşfedeni Allah rahmet eylesin. Güzel keşfetmiş. Ağabey, çok güzel. Bu sağa sola çekilmiş. menkibe konmuş. Kara Davut kitapları konmuş. Ayrı bir konu ama. Mesela Ali Fikri Yavuz Efendi'nin ilmi hali. Siz bastınız. E, Hamd Döndüren Hoca Efendi'nin ilmi halini. Yani. Güzel hocam bunlar. Evet. değerli toplu. Ama zarurat-ı diniye değil o. Ulûm-i diniye, evet, Dini ilimler olsun. o Zarurati diniye bir ilm hali Bilgisayarda başlığı ve birinci cümlesinden her konuyu alarak özetlemektir hocam Evet Mesela peygamberlerin Kur'an'da geçen peygamberlerin isimleri zarurati diniyeden değil Ama Allah'ın gönderdiği her peygamberi iman etmem gerekir Zarurati diniyedendir Evet Şit aleyhisselam mı önce geldi Yuşa aleyhisselam mı önce geldi Bunu bilmek zorunda Bil, değiliz evet. Bilemez zaten Bu Hoca Efendi'lere ait bir bilgi ya da ileri düzeyde bilgi Zarurati diniye diye bir standart koyacağız hocam Evet Bir baba Bir anne bir öğretmen Yani birisinin mesuliyetini hisseden Veya kendisini muhasebe etmek isteyen herkes evet, evet. Bu zarurati diniyeden imtihan etmelidir kendisini Veya mesulü olduğu kimseyi yani biz mesela meleklerin isimlerini bilmek zorunda değiliz. Ama Allah'ın melek ordusuna bir, bir, iman, iman, et, iman etmek, iman etmek zorundayız. Bu zarurati diniye beş yaşından başlamalı. Öğretilmeye, öğrenilmeye. Yani beş yaşından itibaren bildirip o on sayfa beş yaşında başlamalı. Evet, ailenin gündeminde olmalı. Gündem, sekiz yaşına geldiğinde bu on iki sayfaya çıksın. Evet. 20 yaşına geldiğinde 60 sayfalık bir bilgi olsun Git gide büyüsün çünkü camiye gidecek öğrenecek Bir dedikodu duyulacak Bir hoca efendi onu soracaklar İkna evet. edecek onları Evleneceği zaman Zarurati diniyenin gündemi değişti hocam Yeni bir Allah'ın helal ettiği Nikahın standartlarını öğrenecek Evet Ben e, bugüne kadar Şöyle bir şey okumuştum hocam İmam Gazali'yi de yani bir insan diyor kuşluk vakti Müslüman olsa öğlen namazı vakti girdiğinde öğlen namazını nasıl kılınacağını bilmek zorundadır diye Temel fıkıh bilgisidir bu. Değil mi? Evet. Anın bilgisi. Anın bilgisi. Yani sizin biraz önce evleneceği zaman dediğiniz değil mi? O anın bilgisi. Evleneceği bilgi. zaman. Ben şimdi hocam nikah için gelir kardeşler. Yani ehil değilim ama illa geliyorsanız gelin derim. Estağfurullah. Ee, Bismillahirrahmanirrahim. Eskiden 32 farz sorulurmuş. Evet öyleymişti. E Bilmeyenin nikahı kıyılmazmış. Kafirin nikahı kıyılmaz ya. Evet. E, ben e, bana kafir gelmeyeceği için onu sorma ihtiyacı hissetmiyorum. Gelin hanım buraya gelecek diyorum. Vekaleten kıymıyorum nikah. Çünkü evet. kimsenin vekaletini itimat edemez bir hale geldim. <gülüyor> evet. Oturtuyorum. Güzel kardeşlerim benim. Bismillahirrahmanirrahim. Nikahın şartlarını biliyor musunuz diyorum. Evet. Ne hakla siz bir araya geldiniz. Evet. Allah muhafaza buyursun... ...boşanırsanız bu hakkın erkekte olduğunu... ...kadına hul'u hakkı verildiğini... ...yani boşa beni deme hakkı verildiğini... biliyor musunuz diyorum... ...bu yarım saat sürüyor... Evet. ...bunu anlatıyorum... ...şahitlere ne sorulur... ...bu nikaha şahit misiniz sorulur değil mi... Evet. Yani ...aldım dedi kabul ettim... Hı hı. ...ben dönüp diyorum ki... ...Rabbimin şeriatının nikah ve talak bölümünü... ...geçinmekle ilgili... ...uşretle ilgili bölümünü anlattım... ...şahit misiniz diyorum... ...anneleri babaları hı hı. umumen ordular... Evet. Onlar da ne biçim nikah şahitliği diye bir tereddüt ediyorlar. Evet. Nikaha geçmedik henüz diyorum. Evet. Nikah edilebilir. Nikah nedir bilir biriyle muhatap olduğumuzu tescil ettik önce. Evet. Şahit misiniz diyorum. He hoca şahidiz derlerse nikaha geçiyorum. Evet. Bazen de onlara da izah etmem gerekiyor. Zor bir nikah kıyıyorsunuz hocam. Ama hocam nikah <gülüyor> haydi kıydım deyip ee, Vurup gitme bir zarfta 5-10 kuruş bağış maalesef. alma işi değil ki. Çok doğru evet. Hocam ben bugüne kadar hep dua aldım bu işten ama. Tabii ama, ama başlangıç sağlam oluyor. Yani İmam Hatip mezunu olarak ilahiyat talebesi İdrak, geliyor. Geliyorlar tabii ki. Yani bazen de çekiniyorum. Kız diyecek ki o zaman ben evlenmeyeyim diye korktuğum da oluyor. Ben de onu diyecektim <gülüyor> şimdi. Yani bu vazgeçip gidebilirler. Olabilir, ya. <gülüyor> olabilir. Yani çok yakın bir zamanda Haziran'da bir benim çok çocuk arkadaşım birisinin kızının nikahını kıydım. Dedi ki Nuraddinciğim dedi. Bunu bir hafta önce yapsam bu kızı vermezdim dedi. Kampa gelsin damat derdim dedi. Çok muhteşem yaptın ama ürktüm ben ya dedi. Evet. Benim kızım da bilmiyor bunları dedi. Ya sen biz seninle medreseye gittik yıllarca. Nasıl öğretmezsin çocuğuna bu incelikleri? Hocam yani. Ama şu anda hocam e, hakikaten mesela bu nikah bilgisi için bir ciddi eğitim gerekiyor. Yani adam yerine evet. konmak diyelim mi hocam bana biz nikahı adam yerine koymak ha, gerekiyor. Adam yerine koymak gerekiyor yani işte o işin ciddisi de ciddidir. Buyuruyor Peygamber, peygamber Efendimiz. Biz ciddisini de şakasını, şakasını da, da yok. Şaka hale getirmiş ama yani. bir fajr. Dün bir misafir genç geldi Samsun'dan ziyaretime geldi. Dersleri dinliyormuş bir şeyler de soracak. Sen kaç yaşındasın dedim 27 dedi. Maşallah dedim ama. Niye buraya çocuğunla filan gelmedin bekarım henüz dedi. Dedim güzelim nasıl bekarsın sen dedim. Bu yaşta niye bekarsın bu kadar büyük laflar konuşuyorsun burada. Evet. İslam aleminin dertlerinden memleket O ok, gün yazan bir arkadaş herhalde. Dedi ya tedavi görüyorum zaten hocam dedi. Benim dedi yakın akrabalarımdan dedi. 13 arkadaşımdan 9'u boşandı aynı yıl içinde dedi. Beş senedir tedavi görüyorum. Evliliğe karşı bende ürküntü oldu dedi. Evet. Psikolojik tedavi görüyorum. O tedavim bitmeden de evlenmeye korkuyorum. De hala korkuyorum dedi. Evet. Hocam faciadan söz ediyorum. Tabi tabi. Yani tabii. 12 arkadaşı evleniyor. Bu %70'leri yetmişleri geçen bir rakam tabii. aynı yıl içinde geri boşanıyor arkadaşları. Evet maalesef yani. Ve bu genç bir adamda. Ben de boşanacağım. Ya arkadaşım Soru dediği yani. genelde herhalde İslami çevrelerde. Herhalde yani. namazlı, evet. bir genç. Evet, sakallı evet. bir gençti mesela bu bahsettiğim. <gülüyor> Bunlar hepsi evliliği zarurat noktasına getirmiyoruz biz. Evet. Yani çanak kırıldıktan sonra testi, Nasrettin hocanın var ya testisi. Evet, evet. Kırıldıktan sonra tamiriyle uğraşılıyor. Halbuki mesela kızımızı istemeye gelen birine yavrum, e, araban var mı, işin var mı sorduğumuz gibi bir Müslüman kızıyla ...bir erkek nasıl yaşar... fikrim var... Aile, ...yani içimden geçiyor... ...evlenecek adaylara test kitabı diye... Bir ...test mi hazırlasam diyorum... yapın hocam... ...yapalım altın oldukta dağılsın bunu <gülüyor> <Dağıtalım> hocam... ...yapalım hocam... ...yağıtalım <gülüyor> yani, inşallah... ...damat adayını test etsin... ...gelin adayını test, şey test etsin... ...çok hayati bir şey hocam... ...çok hayati bir şey... ...yani hocam... ...sağlık için <gülüyor> kan tehlikeli yapılıyor ama... Evet. ...yani bu çocuk sakat mı olacak... ...olmaz mı gibi ki... ...şer an bunun bir sakıncası yok... Evet. ...yapılıyor... Akidemiz açısından da yapalım evet. Yani bu çocuk yüksek okul bitirmiş ama Bir kız idare edecek Kabiliyeti var mı Şimdi demin buyurdunuz Yani bu mesela eskiden 32 farzı bilir mi diye soruluyor Yani eski dediğimiz O hassasiyet daha da Diriymiş o zaman demek ki. Değil mi hocam yani daha diri Zamanlardaymış Şimdi belki o şeyler Hassasiyetler bir hayli aşında Benim, aşındı. benim... Ee, rastladığım 30 sene önceki günlerde ilk gördüğüm zaman bunu Bu bir sembolik değerdi He biliyorsun değil mi Altısı şu altı imam tekrar evet, ettirirdi evet. onu Yosunlanarak bize kadar geldi o evet, Ama orijinalinde dinli dinsiz işte bu dönme midir nedir Selanik'ten mi geldi Sofya'dan mı geldi diye Tereddüdü olunca Osmanlı toplumunun böyle gizli testlerle meseleyi çözmeye kalkmışlar evet. Bir de orada şöyle bir uygulama var e, değilse de Müslüman Nikahtan önce onu Allah diyor Müslüman ettiriyor evet, e, Böylece nikah hocanın önünde Otomatik Meşru, olarak caiz hale geliyor, caiz hale geliyor yani Çok hoş bir şey evet, Allah razı olsun doğru. kim keşfettiyse Kim gayret evet, ettiyse evet. Burada hocam e, Bilmesek bil, neler bilmemiz lazım Onu konuştuk Hı, onu, evet. e, Bilmesek ne olurdan önce Bu bilgiyi depoya koyarsak Ne oluru Kur'an'dan örneklendirelim Cuma suresinde allah Teala çok şeyi bilen ama o çok bildiği şeyi uygulamayanları ağır bir benzetmeyle benzetiyor. Evet. Ee, Tevratla ilgili bir örnek evet. veriyorlar Teala. Tevrat biliyor, Tevrat hafızı ama evet. onun amel etmiyor. Bir merkebin yani eşeğin kitap taşımasıdır diyor. Meselullezine hummülut tevrat semen lam yahmiluha kemeselil himare yahmilu esvara... Eşin sırtında kitap dolu kütüphaneden evet taşıyor. Adı öyle, evet. soyadı öyle. O kitapları indirince de öyle gene. Allahu Teala e, Yahudilerin Tevrat bilip Tevratla amel etmemesini bize böyle anlatıyor ama Kur'an'da anlatıyor bu. Evet. Bu deyim, bize örnek olsun Bize ya. anlatıyor Yahudi tabii. zaten Kur'an okuyup amel etmiyor onlar. Tabii, ya, tabii. Yahudi'ye muhatap Böyle olmayın Yani diye. Yahudi tövbe etse Yahudi olarak gene öyle kalamıyor Kur'an okursa adam olacak Dolayısıyla ümmeti Muhammed'de Kur'an-ı Kerim'in sadece fil suresini bile bilse O fil suresini amel etmediği zaman 114'te bir Böyle bir e, evet, e, Sürtüşme ile evet. karşılaşacak demektir Onun için Bilip de amel etmemek ...çok büyük bir vebal... Yani evet. ...Kur'an-ı Kerim tahkir ediyor böyle bir anlayışı... Ee, ...seviyesi düşük bir... E, ...seviyede... Gö Bu ...gösteriyor... Gö gösteriyor. Binan Ali ...bildiğimizle... ...bilmek zorundayız diye bir liste çıkardık... ...bildiğimizle amel etmememiz halinde... ...risk var dedik... Evet. ...çok tehlikeli... ...bildiğimizle muhakkak amel etmemiz gerekiyor... ...bunun ötesine... E, ...geçip cahilliği... ...benimseyebilir miyiz cahilliği, yani bilmemi benimseyebilir miyiz? Burada e, benim Anadolu'daki e, halkla, mümin kardeşlerimizle bağlantılarımın bana verdiği bir birikim var hocam. Bunu paylaşacağım ama e, ne kadar e, içimdeki duygu e, anlatırken zarar vermem onu merak ediyorum. Ama inşallah kimse üzerine alınmamış olur. Hocam burada Anadolu Müslümanı Anadolu diyeyim de belli bir saf anlayışı temsil etmek evet. için Anadolu diyor. Mesela <gülüyor> coğrafya olarak Anadolu'yu kastetmiyorum. Bilme yerine bilene bağlanma ile yetinme anlayışı var Anadolu'da. Evet. Oturup kitap okuma, ders dinleme vesaire bunu bırakıyor. Hı -hı. Onun yerine kim biliyor? Filanca Hoca Efendi, Filanca Şeyh Efendi. Onu ziyarete gidiyor, duasını alıyor, ona hediye götürüyor. Bilene yamanmaya çalışıyor Evet. Bu bir nebze kurtarıcı Bir nebze kurtarıcı Çünkü alim olamazsan Alimi sev diye tembihi var Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ama, Burada bir hata devreye giriyor Bu kendisine yamanıp Ahiretini kurtarmak isteyen insanların etrafında Toplandığı o önderler Hoca efendiler Şeyh efendiler Adını evet, evet. değiştirebiliriz Grup başkanları onu kıyamet günü hesabını verecekleri bir bağlantı olarak göremiyorlar. Yani o örneklik orada. E Sadece örneklik değil. Şimdi benim zarurati diniye konusunda bilgi sahibi olmam lazım. Evet. Şeriatımı, dinimi bilmem lazım. Gelemedik, bilemedik, edemedik. Cahil kaldım. Geliyorum, size intisap ediyorum. Siz ziyarete geliyorum. Sizi evet, seviyorum. Evet. Siz de... Dua ediyorsunuz. Aferin diyorsunuz. Perşembe akşamları çay içiyoruz. Birbirimize dua ediyoruz. Gönderiyorum sizi. Ben avunarak evime geliyorum. Bir şey bilmiyoruz. Zilzuruna cahilim ama bilenin yanındaydım diyorum. Bilenin yanındaydım ama kapağı açılmamış bir kavanoz balının önünde oturdum ben. Hı hı. Yani... Orada bilenin Bile sorumluluğuna Bile işaret etmiş oluyorsunuz. Iı, tıpkı nezle birine filanca ilacı al demesi gibi bir hafta namazın talemini, Öbür hafta mesela Ramazan'a bir ay kala Ramazan fıkhını evet. e, Veyahut da çocuk eğitimi Veyahut da işte sözünü ettiğimiz nikah meselesini Neyse artık Yani burada korkarım Yük Bu önder kabul edilen Şahsiyetlerin omuzunda kalacak kıyamet günü Evet Çünkü şahıs gelip teslim oluyor Yardım ediyor zekatını getir Hocam sana bir emrin be, var be, mı be, diyor be, O zaman önderlere büyük sorumluluk büyük düşüyor Yani bunu o da yani Allah razı olsun çocuklarınız da dikkat edin diyor ama nasıl dikkat edeceğini söylemiyor. Hocam bilgi konusu çok derin bir konu <gülüyor> İnşallah daha konuşalım. Ama süremizin sonuna geldik. Tamam, hocam. Ee, i̇nşallah önümüzdeki programlarda yine böyle yanlı, yanlış bilme, bilmeme, önderlerin sorumluluğu biraz daha genişçe değerlendiririz. Çok teşekkür ediyorum. Olun, hocam. Değerli dinleyiciler bir İslam'dan hayata ölçüler programının daha sonuna geldik. Hayırlı günler diliyorum.